Belet Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Belet, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim La uqasimu bihazel beled وَاَنْ <Sessizlik> تَحِلُّنْ Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insana elbette bir takım zorluklara,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 Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O bir köleyi azap etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, Yahud'da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak. Sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır. Ula'ike <gülüyor> ashabul İşte onlar, amel defterleri sağdan verilecek olanlardır. Vellezîne keferû bi âyâtinâhum ashabul Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir.